Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der, ''Size selam olsun, tertemiz oldunuz, haydi ebedi kalmak üzere buraya girin.''